Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. <gülüyor> Günaydın ben Yıldıray. Ben Banu. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel iki kitabımız var ama bu iki kitabı belli bir nedenle seçtik. Yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dolayısıyla bizde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne uygun olabilecek iki, bizim çok sevdiğimiz iki kitap seçtik. Bunlardan ilkiyle hemen başlayalım. Evet. İletişim yayınlarının popüler bilim kitapları dizisinden çıkmış bir kitap Tek Kuyu. Adıyla ee, Rocher Strauss tarafından yazılmış Rosemary Woods tarafından e, resimlendirilmiş bir kitap çevrende Ceren Ünlü ee, Bu kitap yani bir dolap kitap okurları açısından hani onlar biliyorlar bu kitap bizim için özel bir kitap Çok sevdiğimiz sık sık bahsettiğimiz mümkün olduğunca bu kitap hakkında yazdığımız yazıya link verdiğimiz bir e, kitaptır kuyunun anlattığı şey şu çizgi Zaten hemen alt başlığını okuyayım önce. Yeryüzündeki suyun öyküsü. Tek kuyunun anlattığı şey bu. Yeryüzündeki suyun öyküsü. Bütün bir dünyayı e, biz öyle algılamıyoruz ama tek bir kuyu olarak e, düşünmemizi öneriyor kitap. Bunun da çok önemli bir nedeni var. Çünkü bu dünya üzerinde var olan tüm sular e, aslında bu dünya üzerindeki tüm canlılara ait ve e, bu sular... Dinozorlar çağında örneğin e, bugünkünden daha fazla ya da daha az su yokmuş. Bu su her zaman aynı miktardaymış ve her zaman canlılar bu suyu e, kullanmışlar. Bugün de hala biz aynı suyu kullanıyoruz. E, i̇nsan olarak e, tam da o kuyuyu kirletiyoruz dememiz lazım. Dolayısıyla bu kitap, e, bu kitabın önerdiği bu tek kuyu fikri bizim için çok önemli. Kitabın e, hemen... E, Girişinde e, tek kuyu fikri zaten açıklanıyor e, dünyadaki sulardan genel olarak bahsediliyor her canlı organizmanın nasıl bu sulara ihtiyacı olduğunu söylüyor ve e, bir takım sayısal değerler veriyor e, suyla ilgili örneğin işte dünya yüzeyinin neredeyse yüzde suyla kaplıdır e, diyor bu sular nerede bulunuyor yeryüzündeki sular nerede bulunuyor bilgisini veriyor işte okyanuslar yüzde doksan yedi virgül yirmi üç Oranında suların e, suları bulunduruyor. Ve tuzlu su zaten bu. Bu zaten tuzlu su. E, i̇şte buzullar ve kutup takyeleri e, vesaire vesaire işte yeraltı suları göller iç denizler bütün bunların oranlarını veriyor. Ve e, örneğin ırmaklarla ilgili hani ırmaklar biz hepimiz gürül gürül aktığını düşünürüz ırmak dendiği zaman. E, bu toplam yeryüzündeki toplam suyun yüzde sıfır virgül sıfır sıfır sıfır birini oluşturuyor. Bu sayıları aklımızda tutmamız lazım ve bu, bu sayıları e, çocuklara öğretmemiz lazım diye düşünüyorum kesinlikle. Irmak suları aslında bir tane bir küçük damlacık. Aslında evet yani yüzde yetmişi suyla kaplı bir gezegendeki e, ırmakların taşıdığı suyun oranı bu olunca evet buna bir damlacık demekte hiçbir mahsur yok çok haklısın. E, bu suyla ilgili e, devam ediyor çok önemli bir konuya değiniyor e, kitap. E, suyun geri dönüşümü Yani bu su döngüsünü ele alıyor e, Su döngüsü çok önemli Çünkü biz bunu fark etmiyoruz yani Günlük yaşamımızda bunu her, Belki de hiç haberimiz bile yok Ama işte çay demlediğimiz zaman Ortaya çıkan su buharı e, Atmosferde işte çeşitli e, e, Biçimlerde taşınıyor ve gidiyor e, işte Hindistan'da e, Bir akıyor İşte orada Ganj nehrinde birisi yıkanıp Kendisini kutsuyor ve o su Oradan e, akıp okyanusa karışıp bir işte e, vesileyle tekrar buharlaşıp bu sefer gidip işte Avustralya'da bir yere yağıyor vesaire ve bu su döngüsü hiç bitmiyor yani su hiçbir zaman kaybolmuyor biçim değiştiriyor yer değiştiriyor ama hiçbir zaman kaybolmuyor bu döngüyü anlamak kavramak da çok önemli çünkü e, bizim burada kullandığımız ve dolayısıyla kirlettiğimiz su dünyanın bir başka yerinde kullanılabilir e, bir suyu kirletmek anlamına geliyor tam olarak. ...bunu çok iyi anlamamız gerekiyor... ...o yüzden su döngüsü e, fikri çok önemli... ...yani e, bölümü çok önemli... E, ...daha sonra işte bu... ...sulardan kimler nasıl faydalanıyor... ...işte bitkilerden söz ediyor... ...hayvanlardan söz ediyor... ...çünkü, çünkü bu su tüm e, canlılara ait... E, ...ve bitkiler e, zaten suda... ...hani bitkiler önce bir yaşam başlamış... ...bitkiler sonradan karaya çıkmış vesaire... ...işte hayvanlar için... E, ...hani tarihsel süreçte yine aynı durum söz konusu... E, ...dolayısıyla bu bölümler de çok önemli... ...bu hayvanların... E, Suyu kullanmak için e, neler yaptıklarını biliyoruz o fillerin uzun yürüyüşleri vesaire. Hmm. Su çok önemli olduğu için bu bölümlerde çok önemli. E, ardından sulak doğal yaşam alanları diye bir bölüm geliyor. Burada da e, su, suyla e, yani suda yaşayan canlılar onların oranları bir sürü e, rakamlar var yine. E, örneğin işte e, balık türlerinin e, bütün balık türlerinin yüzde 60'ını ve mağazı memeli ve sürüngenlerin e, okyanus deniz ve tuzlu su göllerinde. Ee, ...yaşadığını öğreniyoruz buradan. Ee, bütün bu e, bilgilerin ardından tabii ki e, gelip e, söz insanlara dayanıyor. Her zamanki Her gibi. Her zamanki gibi kuyudaki insanlar. Çünkü e, insanların... E, şimdi Rocher Strasson yine e, iletişim yayınlarından pop e, çıkmış bir Yaşam Ağacı adlı bir kitabı var... O kitaptan şu anda söz etmek zorundayım. Çok iyi bir kitaptır o da. Ee, ve o yaşam ağacını bütün o dallarıyla, yapraklarıyla düşündüğünüz zaman. o Yani kitapta zaten böyle görselleştirilmiş bir durum. Ee, i̇nsanlar o kadar az bir yer tutuyorlar ki. Yani şöyle birkaç yaprak falanız. Aslında tüm dünya canlıları içerisindeki e, yoğunluğumuz bu kadar. Buna karşılık dünyayı, e, suları. ...bizim kadar çok kirleten, bizim kadar hor kullanan başka bir canlı topluluğu daha yok. Bu yüzden kuyudaki insanlar bölümü bizim kendimizi anlamamız, ne yaptığımızı anlamamız açısından çok önemli. Şimdi burada e, çok güzel karşılaştırmalar var. Rochelle Strauss tarafından hazırlanmış. E, şimdi bu e, rakamları birazcık e, vermek istiyorum. Şimdi e, kullandığımız suyun, tatlı su kullanıyoruz insanlar olarak... Ve diğer canlılarda tabii çoğunlukla tatlı su kullanıyor. Ee, evlerde kullandığımız su yani sifonu çektiğiniz zaman işte yaklaşık 10-13 litre kadar bir suyu lama gönderiyorsunuz. Elinizi yüzünüzü yıkadığınız zaman işte e, gidiyor. Çay yaparken, yemek yaparken kullanıyoruz. Tüm bu e, insanların kullandığı bu amaçlarla kullandığı su yüzde on kadar bir bölümünü oluşturuyormuş. Yüzde ee, on tatlı su kaynaklı. Tatlı sudan insanların %10. kullandığı evet hı hı. insanların kullandığı miktar içerisinde yüzde on bu işlere ayrılmış. E, buradaki rakamlara göre yüzde yirmi birini bilgisayarlardan arabalara kadar e, sanayide üretimde kullanıyoruz. Yüzde altmış da çiftliklerde e, işte hayvan yetiştirirken bitki yetiştirirken kullanıyoruz. Dolayısıyla burada çok önemli sonuçları var bunun yani ee ne yapalım değil bu hani çok önemli sonuçları var. Çünkü sadece bir bardak süt elde etmek için bir bardak süt. Kaç miligramdır? 200-220 250 Hadi 250 diyelim Çeyrek litre 185 litre su harcanıyormuş bir bardak süt için Bu çok önemli bir miktar Hani şu bahçelerimizi asfaltla kapladığımız uğruna çok böyle güzel arabalarımız var ya Hani çocuklar topraktan uzak bir ortama maruz kalıyorlar bu yüzden filan Hani top işte bahçe çamur olmasın da arabamız kirlenmesin diye kaplıyoruz asfaltla 147 bin litre su harcıyoruz o arabanın üretimi için İnanılmaz bir rakam. Yani aslında hiç farkında bile değiliz. Arabayla suyun ne alakası var değil mi? Sadece soğutmak için kullanmıyormuşuz meğer suyu. Ee, bunun yanında e, hamburger yemeyi seviyorsanız eğer e, bir hamburger yediğinizde 5200 litre su harcamış oluyorsunuz. Hiç aklınıza gelir miydi? O kadar suyu ömrünüz boyunca içiyor musunuz acaba? Ama 5200 litre su harcıyorsunuz. Bu rakamlar inanılmaz. Ve çocukların bu rakamları öğrenmesi gerektiğini inanıyorum. Aslında ben şöyle olması gerektiğine inanıyorum. Bu kitap yani kuyruğun. E, Tek kuyu kitabı okullarda ders olarak okutulmalı. Ama sadece okullarda değil yani e, artık meclisten aklınıza gelen her tür kurumda bu zorunlu bir ders olarak okutulmalı <gülüyor> bu kitap. E, çünkü su konusu e, işte biliyorsunuz artık HES'ler vesaireler bir sürü de e, mesele var. E, yani e, doğada akan bir suyun boşa aktığını iddia edebilecek... E, Zihinler var dolayısıyla e, bu kitapları bu kitabı e, mutlaka herkesin e, okuması her çocuğun e, elinden bu kitabın geçmesi gerektiğine inanıyorum. E, şimdi kitap kitapta da daha tabi bölümler uzun ben e, birkaç şey daha söyleyeyim hemen e, kuyudaki tatlı suyun miktarında e, bu kitap vermiş çok güzel bir e, şablonla vermiş bunu e, diyor ki eğer e, tüm sular bir tanker. Bir e, dolusu olsaydı yani tüm suları bir tanker olduğunu kabul edelim. E, yeryüzündeki tatlı sular ancak bir küveti dolduracak kadar yani %3'ü kadar e, tüm dünyanın sahip olduğu suların %3'ü ancak tatlı su. Ve Bunların da çok büyük bölümü buzullarda vesaire de ya da yer altında e, ulaşılabilir e, biçimde bulunmuyor. Dolayısıyla ulaşılabilir miktarı nedir? Ulaşılabilir miktarı da e, bu bir küvet tatlı sudan ancak 9 e, e, gazoz şişesi kadar suya ulaşabiliyoruz. Yani şu anda kullandığımız kirlettiğimiz su 9 gazoz şişesi kadar bir su. Ve e, bütün verdiğim rakamlar o sudan çıkıyor. Ve çok çarpıcı bir karşılaştırma daha var yine kitapta yer alan. E, şimdi hepimiz evlerimizde su kullanıyoruz olmadığı zaman e, çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yani musluğu açtığımız zaman suyun akmasına alışıyoruz değil mi? Çok büyük bir lüks. Çok büyük bir lüks. lüks. Bir kova su 10 litre diyelim. Ee, kova ile burada veriyor rakamları. Kuzey Amerika'da bir kişi 55 kova su kullanıyormuş günde. 55 kova. Rusya'da 27,5 kovaya düşüyor bu oran. Polonya'da 14 kovaymış. Hı hı. Bu kitabın hazırlandığı dönemdeki rakamlar tabi bunlar. Hindistan'da 7 kova. Nepal'de 3 kova. Haiti'de bir buçuk kova, Etiyopya'da bir kova. İnsanların suya ulaşabilme miktarları bu. Bu su hepimizin aslında her canlının ama hepimiz aynı oranda ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu konu üzerinde düşünmeye değer, çocuklara öğretmeye değer bir konu. Ee, bununla ilgili bir takım etkinlikler de önerebiliriz aslında. Mesela ilk önerebileceğimiz etkinliklerden biri sokakta e, arabasını hortumla yıkayan ya da e, binanın önünü e, hortumla yıkayan birini gördüğünüz zaman çocuğunuzla birlikte gidip kınayın. <gülüyor> bu bence çok önemli bir etkinlik. Geçenlerde bizim <gülüyor> evin orada bir apartman görevlisi gördüm. Yağmur yağıyordu. Ve hortumla bahçedeki i̇şte yaprakları yani... ittiriyordu suyla. Evet çünkü suyun tek kuyudan geldiğini bilmiyor. İşte Akıp o yüzden... gidiyor nasıl olsa arkasından geliyor su sanki. Öyle Aynen bir zihniyet öyle. Aynen öyle. O yüzden bunu anlatmamız gerekiyor. Herkese anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kitap çok iyi bir başlangıç olabilir. Hemen yapabileceğiniz çocuğunuzun şu anda elinden tutup yapabileceğiniz çok basit bir etkinlik daha var. Hemen bir buçuk litrelik bir... Pet şişe bulun, içini suyla doldurun e, ve e, sifonunuzun içine yerleştirin. Çünkü her sifonu çektiğinizde 13 litre kadar suyu e, lama gönderiyorsunuz. Bunun 1,5 litresini kullanın ve günde 10 kere Tuvalet'i kullandığınızı varsayın. Hesabı artık siz yapın. İnanılmaz e, miktarda su kurtarabil kurtarabilirsiniz bir ayda, bir yılda e, düşünürseniz. Şimdi biz bu kitabı e, armağan edeceğiz. E, biraz sonra şarkımız girdiğinde ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz bu ...çok önemli kitabı. Ama armağan etmeden önce e, hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu kitabı büyük kitapçılarda... E, ...büyük kitapçıların raflarında görmek çok kolay değil. Ve bu... E... Düzeltilmesi gereken bir durum yani büyük kitapçılardan kastettiğim belli ee, o kitapçıların bu kitapları görünür yerlere koymaları gerekiyor ee, ya da ısrarla gidip isteyin lütfen çünkü bunlar çok önemli kitaplar şimdi e, canlı yayını ilk arayan dinleyicimize bir tane armağan ediyoruz sonra bir tane de e, ses kaydını e, birdolapkitap.com'da yayınlayınca armağan ediyoruz şimdi telefon numarasını verelim istersen tamam 0212 343 40 40 bu telefon numarasını şarkı girince arayan ilk kişiye vereceğiz şarkımız. Ee, Şarkımızda Oz Büyücüsü filminden Over the Rainbow. where the clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that's where you Evet, e, iletişim yayınlarının e, Tek Kuyu adlı kitabını bizden e, Gül Uzun adlı dinleyicimiz kazandı. E, bu kitaptan bir tane de bant yayını yayınladığımız zaman bir dolapkitap.com'da armağan edeceğiz. Gelelim ikinci kitaba. E, şimdi şarkıyı dinlerken bu kitabın bu şarkıya ne kadar uygun olduğunu fark ettim. Yani e, hayallerin gerçek olması... Fikri üzerine evet. bir de orada kuş cıvıltıları Falan evet, da evet, var bu kitapta Kuş gerçekten çok önemli bir imge ee, Kitabımız yine Daha önce Bir Dolap Kitapta e, Hakkında yazdığımız ve çok Önemsediğimiz kitaplardan biri Teneke Orman ee, Remzi Kitap Evi'nden çıkmış Helen Ward tarafından yazılmış ve Wayne Anderson tarafından da resimlenmiş Kitabı çeviren de Çocuk kitapları yazan bir isim Şiirsel Taş ee, Öykü aslında yani kitabın kapağı bir çocuk kitabına uygun olmayacak kadar sade. Yani çok gri bir kapak. İçinde bir tane renkli çiçek var. Geri kalan her taraf gri tonlarında. Zaten öykünün ilk sayfasında da çok kasvetli bir sahneye açılıyor resim. Uçsuz bucaksız rüzgarlı bir yer burası. Ve insanların istemediği şeyleri attıkları bir çöplük hurdayığını... Ee, yağmur yağıyor ve sadece ufak bir kulübe görüyoruz uzakta küçücük bir kulübe ve belli belirsiz dikkatle baktığınız zaman sayfadaki tek rengin o kulübeden geldiğini görüyoruz pencerelerinden sarı bir ışık sızıyor ee, yani herkesin unuttuğu terk edilmiş bir yer Pencere, evin içine girdiğimiz zaman o evin sakini olan yaşlı dedeyle karşılaşıyoruz ee, ve bir anda renklenmeye başlıyor kitap. Ee, kuş demiştik kuş imgesi zaten kitabın daha sonraki sayfalarında göreceğimiz tukan kuşu duvarda bir portresi asılı. Yani işte dedenin okuduğu kitapta kuşlar uçuşuyor yine tukan var ee, ve okuduğu kitaptan ve e, okuma lambasından sarı bir ışık yayılıyor. Bu yaşlı dede bakıp usanmayıp her gün o çöplükteki çöpleri toplayıp ayrıştırıyor, ayıklıyor. Ve bir biçimde kendi elinden geldiğince geri dönüştürmeye çalışıyor onları. Ve bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında hayvanlarla dolu, çiçeklerle kaplı işte böcekler, küçük kurbağalar, yapraklar her tarafı yemyeşil, rengarenk bir ormanda görüyor kendini. Sonra uyandığı zaman... Bakıyor ki yine dışarıdaki manzara aynı. Yaşlı dedenin ve suratındaki ifadeyi görmenizi isterdim. Gerçekten mutsuz. Ama bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Ve e, kitabın en etkileyici e, sayfalarından biri. Elinde kırık bir ampul tutuyor. Bir lamba bu. Ve çiçeğe benziyor bu lamba. Dede o, o lambayı kırık ampulü gördüğü zaman kafasında bir düşünce tohuma dönüştü diyor. Yani başka hiçbir açıklama yok Metin'de. Sadece o lambaya baktığı anı görüyoruz ve bir sonraki resimlerde zaten o düşüncenin nasıl filizlendiğini ve şekillendiğini görüyoruz. Dede bu lambayı bir çiçek gibi görüyor ve çalışmaya başlıyor. O dönüştürdüğü hurdalarla, atıklarla mekanik metalden, tenekelerden çiçekler yapmaya başlıyor ve giderek... İşi büyütüyor, tenekeden bir orman inşa etmeye başlıyor. Ağaçlar yapıyor, işte mekanik kuşlar yapıyor, vidalarla, somunlarla. Bulduğu her türlü parçayı dönüştürerek ee, ve koskocaman uçsuz bucaksız bir orman yapıyor. O lambaları da yakıyor, sarı sarı ışıklar veriyor ormanlar. Tam rüyasında gördüğü yeri yapıyor aslında. Tenekeden kuşlar var. Ee, yine Tukan yapmış zaten. Tukan bir de kurmalı o yani belli ki hani bir hareket evet. de vermek istemiş. Canlandırmak istemiş evet. yani. Sürüngenler ee, var. Bir tane kaplan var ya da kedi. Ee, ve bekliyor. Yani yapıyor. Bunun, bununla mutlu oluyor. Yani e, yaşlı bir adam. Belki daha önceden böyle bir şeyi zaten biliyordu. Böyle bir ormanı biliyordu. Ve e, geçmişi yani geri giden şey kaybettiği şeyleri geri ...kazanmaya çalışıyor belki bilmiyorum. Bir gün bir tane kuş geliveriyor. Gerçek bir kuş, canlı bir kuş. Ormana konuyor. Ee, sonra geri gidiyor. Adamın umutları tekrar yıkılmak üzereyken... E, ...yine çok güzel bir sahne var. Tenekeden kedisiyle gün batımını izliyor. Dilek tutuyor. Yani tekrar ağacı, ağaçlarının, ormanın, kuşların canlanmasını diliyor belki. Ertesi gün kuş çiftiyle birlikte geliyor... Ve yanlarında çiçek tohumları getiriyorlar. Tohumlar teneke ormanın zeminine düşüyor. Yaşlı adam sulamaya başlıyor. Ve bir süre sonra kuşlar artıyor, yavruları oluyor. Teneke ağaçların dallarına yuva kurmuşlar. Çiçekler büyümeye başlıyor. Sonra böcekler gelmeye başlıyor. Başka hayvanlar gelmeye başlıyor ve kitabın en başındaki o gri sahnenin yerini rengarenk, yemyeşil çiçeklerle, böceklerle kaplı bir tarafında teneke kaplanın bir tarafında gerçek kaplanın olduğu bir tarafında metalik kuşların diğer tarafta canlı yavrularını büyüten gerçek kuşların olduğu muhteşem bir ormana dönüşüyor. Ve ilk baştaki kitabın en başında söylenen ıssızlığın ortasında insanların istemediği şeylerle dolduğu olan unutulmuş diyar. Değişiyor ve artık herkesin isteyeceği şeylerle dolu e, hayal ürünü ortaya çıkmış bir orman. Bir hayalden yola çıkarak gerçekleşmiş bir orman evet. ortaya çıkıyor. Yani e, bu e, gerçekten enfes bir kitap. Yani e, geri dönüşüm fikri e, ve e, o geri dönüşümle yapılabilecekler. ...bizi götürebileceği yerler daha şiirsel anlatılabilir miydi bilmiyorum. Evet yani e, hem metni öyle... ...çok yumuşak, sakin sakin... ...yani az sözle çok şey söylenmiş kitaplardan biri bu da. E, geri dönüşüm çok önemli. E, hiçbir şeyin dönüşünün olmayacağı e, fikrinden yola çıkmış. Yani her şey bir biçimde e, kurtarılabilir... ...tekrar iyiye dönüştürülebilir deniyor. Tam da bu noktada... ...kahramanımızın yaşlı bir adam olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi yaşlı bir adam hani şunu diyemez miydi... ...ya kaç gün ömrüm kaldı zaten hiç rahatımı kaçırmayayım. Ama adam buna rağmen kalktı tenekeden bir orman yaptı. Evet. Yani bu bence muhteşem bir umut öyküsü aynı Kesinlikle. zamanda. Kesinlikle yani umutsuzlukla başlayıp umuda doğru muhteşem bir dönüşüm var. Yani geri dönüşüm var ama burada resimlerin dönüşümü de muhteşem. Evet aynen. Ee, yani aynı anda... Adamın yaptıklarıyla gerçek olanların bir araya gelmesi e, o renksizlikten renge doğru gidiş çok hoşuma gidiyor. Benim aklıma bir film geldi bu kitaba bakarken. Pleasantville diye bir film çevrilmişti 90'lı yıllarda. Abi, ee, filmi bilmiyorum ben. İki tane genç, iki kardeş televizyonda işte 50'li yılların e, siyah beyaz Pleasantville diye bir dizisini izliyorlar ve bir biçimde şimdi hatırlamıyorum... O dizinin içine giriyorlardı ve film bir anda siyah beyaza dönüyordu. Onlar orada siyah beyaz dünyada bir yandan kendi yaşamlarına geri dönmeye çalışırken o dizinin içindeki insanları değiştirmeye başlıyorlardı ve yavaş yavaş dizide ilk önce bir gül galiba kırmızı Aa. renk kazanıyordu. <gülüyor> yavaş yavaş herkes renklenmeye başlıyordu ve bir dönüşüme giriyorlardı yine. Güzelmiş. Aklıma o film geldi bu kitaba bakınca. Evet güzelmiş. Doğru. Dönüşüm fikri çok önemli kitapta ve bu kitabın bence en çarpıcı yerlerinden biri de yaşlı adamın aklında aklına gelen o Fikir kırıntısı mı diyelim? Yani çünkü kitap bize zaten aklına şu gelmişti demiyor ama resimle. Tohumlandı diyor. Tohumlandı diyor. Bir tohum düşüyor evet. Ve o tohum adamın zihninde önce filizleniyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şu anda değiştireceğimiz zihinler minicik hareketlerle başlayacağımız işte sifonun içine bir litre su koyarak pipet çişenin içinde başlatacağımız bir hareket çocuklarımızın çok daha başka bir gelecekte yaşamalarına neden olabilir. Bu minicik tohumun yol açtığı ormanı düşünmemiz gerekiyor. Evet ee, o yüzden Teneke Orman gerçekten çok özel kitaplardan, çok özel kitaplardan biri. Ee, yaş grubu olarak da 4 artı öneriliyor. Hani daha küçük yaştaki çocuklarda resimlerine bakıp keyif alabilirler birlikte ebeveynleriyle vakit geçirebilecekleri bir kitap bence. Ama ilkokula başlamış okumayı öğrenmiş çocukların da rahatlıkla okuyabileceği e, ve birçok önemli şey çıkarabilecekleri değerli bir kitap bu. Ee, yine zamanımızın sonuna geldik bu arada. Ee, hepinizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Evet, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları diliyoruz. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazal Mesuran'dan, Banu Aksoy ve Iğdıray Karakeç. <gülüyor>